Ya Resulallah. Bir zamanlar hevalarla doluydum. Rabbin bir günahkar, gafil kuluydum. Bir seher rüyamda çağrını duydum. Koştum, geldim sana ya Resulallah. Gönül gözlerimle Kur'an'a daldım. Daldıkça hidayet rızkımı aldım. Nefsi emmareyi taşlara çaldım, koştum, geldim sana ya Resulallah. Ravzanda kırk vakit vecde dalmaya, cenneti alada komşun olmaya, şefaat müjdemi elden almaya, koştum, geldim sana ya Resulallah. Mescidini kalp gözüyle görmeye, Minberine mahcup yüzüm sürmeye, Kabri saadetten güller dermeye, Koştum, geldim sana ya Resulallah. Feyzinden aldığım yüce ilhamla, Nur oldu gözümden akan her damla, Dilimde binlerce salat selamla, ''Koştum, geldim sana ya Resulallah.''